Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde, imanla ilgili konuları açıklamaya başlamıştık. İmanın kısımlarını, amel-iman arasındaki ilişkileri, imanın şartlarını, ve e, iman e, vesilesiyle, imanla ilgili olarak insanların kaç kısma, kaç gruba ayrıldığı konusunu ele almaya çalışmıştık. Şimdi bu bölümümüzden itibaren de tek tek iman esaslarını ele alıp incelemeye, kısaca onlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi iman esasları deyince e, bir müminin, İnanmak durumunda olduğu mümin sayılabilmesi için, Müslüman sayılabilmesi için mutlaka inanması gereken temel itikadi esasları kastediyoruz. Bu esaslar bizim klasik eserlerimizde, klasik geleneğimizde yani akait kitaplarımızda amentü esasları olarak yer almıştır. Amentü demek aslında amene inanmak fiilidir ve bunun birinci tekil şahıs olarak ifadesi de Amentü yani inandım anlamına gelir. Ama bu bir kalıp olarak, klişe olarak inanç esaslarını ifade eden bir paragraf, bir cümle olarak kalıp ifadeye e, dökülmüştür. Yani e, hemen hemen herkesin bildiği, ezberlediği işte Amentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi ve liyumil âkhiri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallâhi ta'ala vel ba'tu ba'del mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe yani ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şer'in Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim, şahitlik ederim. Şimdi aslında bu ifadelerde geçen, İnanç esasları e, altı tanedir. E, hepimizin bildiği gibi işte e, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve e, kadere iman. Bu esasları e, hepimiz az çok biliyoruz. Şimdi bu esasları, e, bu altı esası e, İslam alimlerimiz Kur'an ve sünnetten çıkarmışlardır. Çünkü Kur'an ve sünnete dayanmayan hiçbir şeyin inanç esası haline gelmeyeceğini daha önceki bölümlerimizde ifade etmiştik. Aslında bunların e, topluca e, bazı ayetlerde e, geçtiğini e, görüyoruz. E, asıl iyi olan kimse Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanandır. Bunun gibi daha e, pek çok ayetlerde mesela "Ve yekfur ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmil Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır diye buyuruyor. Bunun gibi daha pek çok ayet-i kerimeler mevcuttur. Dikkat ederseniz bunların içerisinde kadere iman e, yer almamaktadır. Hani bu topluca, bu inanç esaslarının zikredildiği ayetlerde. Bu. Ama başka ayetlerde e, her şeyin bir e, takdirle, Allah'ın takdiriyle olduğunu ifade eden başka ayetler var. Ve e, hadisi şeriflerde de yine kadere, kazaya e, ve kadere inanç esası geçmektedir. Mesela bir ayet kerimede ve halaka kulle şeyin fe kadderahu takdira buyurulmaktadır. Şüphesiz biz her şeyi bir e, ölçüye göre e, yarattık, buyuruyor e, Yüce Allah. E, yine e, bir başka ayette, inna kullu şey, in halak kadar Yine her şeyi belli bir ölçüye göre, belli bir kadere göre yarattığı e, ifade, yarattık diye e, ifade edilmektedir. Yine e, kadere inançla ilgili e, ve bütün inanç esaslarını e, içinde barındıran ve içinde Kaderin de yer aldığı meşhur bir Cibril hadisi vardır. Bunu daha önce de bazı vesilelerle ifade etmiştik. Yani bu Cibril hadisinde Cibril, Cebrail ifade ediyor. Cebrail Hazreti Peygamber'e geliyor. Bir insan şeklinde geliyor. İşte ona iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir gibi sorular tevcih ediyor, sorular yöneltiyor. İşte... Ee, onun bu, buna cevap olarak da Hazreti Peygamber iman Allah'a, meleklere, kitaplarına e, işte e, peygamberlerine kaza ve kadere inançtır şeklinde bizim e, altı madde olarak Amentü'de zikredilen esasları bu hadiste de görmüş oluyor. Burada kaderin de zikredildiğini görmüş oluyoruz. Zaten kadere inanç e, bu ayetlerde zikredilmemiş bile olsa yani bir insan Allah'ın ilim, irade, kudret ve yaratma yani tekvin sıfatlarını inanıyorsa bunun sonucu olarak zaten kader inancı da kendiliğinden gelmektedir. Nitekim yani Allah bu kaderi kendi ilmiyle, kudretiyle ve yaratma sıfatlarıyla olmuş olacak her şeyi bilmekte, onları takdir etmektedir. İşte bu Amentu'da geçen altı iman esasını Bundan sonraki hem bu bölümümüzde hem de bundan sonraki bazı bölümlerde teker teker ele alıp bunlarla ilgili akide yani akaid çerçevesinde çok detaylara girmeden inanç esası olarak bilmemiz gereken bazı özlü kısa bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İsterseniz önce bu sıraya da riayet ederek ki zaten bütün inanç esaslarını, esasını teşkil eden, Allah'a iman konusuyla başlamış olalım. Değerli izleyenler, Allah'a inanç konusu aslında az önce belirttiğim gibi bütün inanç esaslarının en temelini, en dayanağını oluşturmaktadır. İnanç esasları bir bütün olarak amel ve davranışlarımızın esasını, temelini oluşturur. İnanç esaslarının temelini de Allah'a iman oluşturur. Çünkü her şeyi Allah'a imanla başları. Allah'a inanmayan bir kişi... Ondan sonra diğer şeylere inansa da inanmasa da çok fazla bir anlam ifade etmez. Yüce Allah Celle Celaluhu Allahu Teala kainatı, evreni e, yaratan, onu idare eden e, ve e, kendisine ibadet edilen yegane mabuttur Tek ve en yüce varlıktır. Dolayısıyla e, böyle yüce, e, böyle e, üstün niteliklerle, en, en üstün niteliklerle, en üstün sıfatlarla muttasif olan Allahu Teala'ya inanmak da inanç esaslarının, iman esaslarının en birincisi ve en e, temelini oluşturmaktadır. Aslında bütün ilahi dinlerde, yani Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, yani tevhid esasına dayalı e, aslı bozulmamış bütün dinlerde de Allah'a inanç, yani tevhid ilkesi en önemli inanç esaslarından birisini teşkil etmektedir. Bizim akayet kitaplarımızda Allah'la ilgili şu ifadeler yer almaktadır. Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır. Şimdi buradan bakın varlığı zorunlu olan ifadesi geçmektedir. İkinci olarak da, bütün övgülere sahip olan ifadesi geçmektedir. Varlığı zorunlu olan demek, Allah'ın yokluğunun asla düşünülemeyeceğini, var olmak için de başka hiçbir varlığın varlığına yahut da desteğine ihtiyacı olmadığını, onun varlığının bizzat, bizzat kendisinden olduğunu, bunun için hiçbir kimseye muhtaç olmadığını ifade eder. Bu aynı zamanda varlığı zorunlu olan ve bütün evrenin, bütün kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olan bir Allah'ın bulunduğunu ifade eder. Peki, bütün övgülere layık bulunan kaydıyla neyi demek istiyoruz yani bu, bu ifadede? Bütün yetkinlik, bütün aşkınlık ifade eden isim, isim ve sıfatların ona ait olduğunu, onu biz ancak bu şekilde en üstün, en yetkin, en aşkın isimlerle ve sıfatlarla tanıyabileceğimizi ve ancak bunlarla nitelendirebileceğimizi bize anlatır. O yüzden Allah kelimesi hem varlığı zorunlu olan hem de en yüksek, en yüce niteliklerle vasıflı olan Allah kelimesi de sadece Allah'a özgü olan bir isimdir. Allah'tan başka hiçbir kişiye, hiçbir varlığa bu adın verilmesi mümkün değildir, caizde e, değildir. Çünkü Allah ismi e, yüce Allah için özel bir isim olmuştur. Onun başka hiçbir varlığa ad olarak verilmesi mümkün değildir. Onun çoğulu da yoktur. Tek ve var olan, bir olan e, ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan, en yüce en e, övülmüş sıfatlarla da muttasıf olan Allahu Teala için e, verilmiş bir isimdir bu. Allah kelimesi Başka hiçbir varlığa verilemez ama Allah'ın başka isimleri vardır. Yani daha sonraki ilerleyen bölümlerde Allah'ın isimlerinden bahsedeceğiz. Allah dışında başka isimleri vardır. Bu isimlerin belki başka aynı nitelikte değil de yani insani düzeyden belki mesela Allah'ın Ali'in sıfatı vardır yani bilen sıfatı vardır. Ama bunun bir başka varlığa da aynı düzeyde olma, e, olmasa bile e, nitelik olarak verilmesi e, mümkündür. Allah'ı ifade eden başka isimler de var. Mesela e, ilah ismi, e, belki e, işte Mevla ismi. Yani bunlar e, belki başka dillere tercüme edilerek, mesela Türkçemizdeki e, Çalap, e, Çalap gibi, e, yazdan gibi, e, Tanrı gibi bazı isimler belki... Bu ifadelerin hani Mevla isminin e, yahut da ilah isminin yerine kullanılabilir ama Allah isminin yerine başka e, hiçbir ifade kullanılamaz e, ve Allah ismi de başka hiçbir varlığa e, verilemez. Demek ki Allah'a inanç da e, değerli izleyenler Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş bulunduğuna ve bütün noksan sıfatlardan da uzak ve yüce bulunduğuna inanmak anlamına e, geliyor. İşte Allah'a iman, bütün iman esaslarının esasını yani en e, temelini oluşturmakta e, ve her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten bir Allah'a inanmak, erginlik çağına yani bülüğü çağına gelmiş olan her akıllı insan üzerine de en önemli ve öncelikli bir yükümlülük ve sorumluluk, durumunda olmaktadır Tabii ki bu biraz önceki Allahu Teala ile ilgili ifadelerden de gördüğümüz gibi Allah'ın varlığı ve birliği İslam inancının yani Tevhid inancının en temelini oluşturmaktadır Aslında Allah inancı her insanda yani Selim fıtratı yani doğal fıtratı bozulmamış olan her insanda fıtri olarak doğuştan mevcuttur yani eğer e, bu fıtratı bozulmamışsa başka ideolojilerle başka e, çevreden gelen e, yahut da e, zamanla oluşan e, kirlerden e, ideolojilerden e, fikirlerden etkilenmemişse normal hallerde e, normal bir e, aklı selime sahip olan akıllı olan ve duyu organlarına sahip olan bir kişi bozulmamış e, görme, kainatı görme, inceleme şansına sahip olan e, herkesin e, Allah'a inanması başka aslında hiçbir e, bilgi olmasa bile bir peygamber gelmemiş bile olsa, kitap indirilmemiş bile olsa Allah'ın varlığını ve birliğini kendi aklıyla kavrayıp bulması e, mümkündür. E, ama e, tabii ki İnsanlık realitesini dikkate aldığımızda bütün insanlarda bu özelliklerin mevcut olmadığını görürüz. Gerek zamanın getirmiş olduğu tortular, gerekse insanın kendi fıtratında meydana gelen bozulmalar, her toplumda Allah'a inanmayan yani bu selim fıtratı bozulduğu için Allah'a inanmayan insanların bulunacağını göstermektedir. Dolayısıyla bizim kelam kitaplarımızda, akayet eserlerimizde Allah'ın varlığının ispatı diye bir konu vardır. İspatı vacip denir bu konuya. Allah'ın aslında varlığının ispatlanmasına ihtiyaç yoktur ama... Yine de hani inan inanmayanlara bir takım akli delillerle bunu izah etmek bakımından Allah'ın varlığına deliller anlamında ispatı e, vacip konusu ele e, alınmaktadır. E, tabii ki biz Allahu Teala'yı biraz e, bu bölümün başında da söylediğimiz gibi kendi duyu organlarımızda görme imkanımız yoktur. Allah bizi görür, idrak eder, ama biz Allah'ı idrak edemeyiz. Hani ayet kerimeden o gözler onu idrak edemez. Ama o gözleri idrak eder buyurulmaktadır. Yani bunlardan da şunu anlıyoruz. allah Teala her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi kavrar ama bizler onu ancak bir takım sıfatları, nitelikleri yahut da kainatta gizli olan, saklı olan araştırmayla ortaya çıkarabileceğimiz bir takım delillerden, burhanlardan ve alametlerden anlayabiliriz, kavrayabiliriz, idrak edebiliriz. O yüzden bizim kelam eserlerimizde Allah'ın varlığını ispat etmek üzere bir takım deliller ileri sürülmektedir. Bunlardan bir tanesi insanın gerek kendi varlığına, kendi vücuduna yani enfüs dediğimiz kendi varlık yapısına, kendi yaratılışına gerekse evrendeki bu nizama, evrenin bu şaşmaz kurallarına, buradaki sisteme bakarak bunları değerlendirmişler. Buna göre de sınıflandırmışlardır. Her şeyden önce bu evrenin bir defa yaratılmış olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır. Evren yaratılmışsa ki buna hadis olan deriz. Yani öncesi olmayan sonradan yaratılmış olan bir evren ispat edilmektedir. Daha sonra da sonradan yaratılan bir şeyin mutlaka bir yaratıcısının bulunması gerektiği ortaya konulmuştur. Buna e, Hudus e, delili adı veriliyor. Bir de yine az önce söyledim ya, evrende şaşmaz bir nizam vardır. Gerek bizi insanın kendi içinde, gerekse e, evrenin işte dağlarda, e, galaksilerde, gökyüzünün, yüzünün yaratılışında, hayvanların, insanların, suların, e, akarsuların meydana getirilişinde ve bunların bir düzen içerisinde bir şaşmaz bir akış ve bir nizam içerisinde bulunması mutlaka böyle bir evreni, böyle bir düzeni mutlaka bir yaratıcının yaratılmış olduğu noktasına getirmektedir ki buna da nizam delili adını vermişlerdir. Nitekim bunlarla ilgili pek çok ayet vardır. Özellikle Mekki ayetlerde yani Mekke'de nazil olan ayetlerde inanç esaslarını pekiştiren, insanın kendisine ve çevresine, evrene bakarak düşünmesini sağlayan pek çok ayetler vardır. hatta bunlardan bir tanesinde de eee sen Nurihim ayetine fil fi hatta yetebena lehum hak buyurulmaktadır. Biz insanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun buyurulmaktadır. Bu ayette gösteriyor ki bizim gerek kendi yaratılışımıza, kendi içimize gerekse evrene e, böyle aklı selimle e, objektif olarak e, yani bir yanlı taraflı bakmadan objektif olarak bakmamız halinde Buradaki şaşmaz nizamdan, şaşmaz düzenden e, bir yaratıcının e, var olduğunu ve onun aynı zamanda da bir olduğunu anlamış oluruz. Var olduğunu e, anlarız e, bu söylediklerinden ama bir olduğunu da anlarız. Eğer e, bunu yaratan e, tek bir ve tek olmamış olsaydı böyle bir düzenin, böyle bir sistemin bulunması mümkün değildi. Mutlaka, mutlaka... Birden fazla hani Tanrı olacak olsa onlar arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış olabilirdi. Ve e, alemdeki bu nizam ve bu e, sistem e, bu şekilde mevcut olmazdı. Nitekim e, bazı ayetlerde de eğer e, e, Allah'tan başka yeryüzünde e, Tanrılar bulunsaydı e, mutlaka o yeryüzü e, fesada uğrardı anlamında ayetlerde bu gerçek dile getirilmiş e, olmaktadır. Şimdi insan e, fıtratının başta söylediğimiz gibi e, bozulmamış insan fıtratının Allahu Teala'nın varlığını bilebileceğini söyledik. Buna da e, İslam bilginleri yani kelamcılar, bu e, inanç konularını ele alan kişiler fıtrat delili adını vermektedirler. Demek ki bakın bir fıtrat delili var. İkincisi hudus delili var. Yani alemin sonradan yaratılmış olduğu ve bunun mutlaka bir yaratıcıya ihtiyaç bulunduğu. Bir de eğer e, tabi, e, tabiatta bir nizam, bir sistem varsa e, bu nizamın bu şekilde e, olmasını gerektiren mutlaka bir nizamlayıcının bulunması gerektiği vardır. Bir, bir delili daha var e, kelamcıların. O da e, imkan delilidir. Onu da zikredelim. Bir başka konuya geçmiş olalım. İmkan delili de şunu anlatır. E, bu alem, bu evren mümkündür. Yani Allah'ın varlığını bir insan başta kabul etmemiş bile olsa biz bu evrende insan olarak bulunsak da bulunmasak da bu caizdir. Bulunabilirdik de bulunmayabilirdik de. Ya da bu evren olabilirdi de olmayabilirdi de. Demek ki bu imkan dahilindedir. E, i̇mkan dahilinde olan bir şeyi mümkün hale getiren mutlaka bir yaratıcıya ihtiyaç e, delili vardır. Yani bir sebebe ilk sebebe ihtiyaç vardır. Buna da bizim kelamcılarımız imkan delili adını vermişler. Dolayısıyla ispatı vacip e, bağlamında ortaya konulan delilleri, e, hani bizim klasik kelamcıların ortaya koymuş olduğu delilleri, e, fıtrat delili, hudus delili, imkan delili. Ee, ve e, nizam delili olarak e, kısımlara ayırmış oluyoruz böylece. Peki Allah'ın birliğinden neyi anlıyoruz? Değerli izleyenler Allah'ın birliği demek aslında sayısal anlamda birlik demek değildir. Allah birdir ve tektir ama bu 2'nin karşılığında bir üç'ün karşısında bir sayısal bir birlik demek değildir. Yani sayısal bir birlik yine dünyevi ve e, beşeri bir şeye işaret eder. Allah'ın birliği demek e, hiçbir şekilde sayıya bölünemez, katlanamaz, e, e, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde eşi benzeri olmadığını, tek olduğunu, Rab oluşunda ve hakimiyetinde tek ve benzersiz olduğunu ifade etmektir. etmektedir. Bu anlamda, gerek İhlas Suresi'nde gerek Kâfirun Suresi'nde ve başka ayetlerde bu net bir şekilde ifade edilir. Kul hüvallahu ahad. Allahu samad'deki işte Allah birdir. O hiçbir şeye e, muhtaç değildir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır ve onun e, dengi ve benzeri de e, asla e, yoktur gibi ifadelerde biz Allah'ın hem bir hem de hiçbir şeye muhtaç olmayacak şekilde ...kendi zatıyla kaim olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla tevhid ilkesi yani Allah'ın birliği ilkesi... ...İslam inancının en temel ilkesini oluşturuyor. Yani bu ilke gerek diğer inanç esaslarına gerekse diğer ibadetlerle ve sosyal hayatla ilgili muamelatla ilgili diğer dini esasların hepsine e, sirayet etmiştir. Hepsini kapsamına almaktadır. Çok önemli bir esastır bu anlamda. Değerli izleyenler, biz Allah'ın varlığını ve birliğini e, ancak işte e, bu şekilde delillerle e, düşünerek, e, kainatı inceleyerek, onun e, sıfatları ve e, kendisinin bize bildirmiş olduğu isimleriyle tanıyabiliyoruz. Dolayısıyla Allah'ın sıfatları ve isimleri konusu bu anlamda bizim akaid eserlerimizde öncelikli olarak ele alınan konulardan bir tanesidir. Allah'ın sıfatları deyince aslında Allah'ın Allah için zorunlu olan mutlaka bulunması gereken ee, ve Allah inancı olarak bir Allah inancı olarak makbul olabilmesi için e, Allah'ın zatında mutlaka var olduğu kabul edilen e, eşsiz en yüce nitelikleri kastetmiş oluyoruz. Çünkü biz Allah'u Teala'yı ancak sıfatları ve isimleriyle e, tanıyabiliriz. Şimdi isimlerle sıfatlar aslında birbirine yakın olan kavramlardır. Ama bazı bunun ifade edilişi, biçimleri bakımından isimle sıfatlar birbirlerinden ayrılırlar. Yani eğer el-hay, alim, el-halık e, gibi sıfat şekillerinde e, ifade ediliyorsa bunlara biz Allah'ın isimleri diyoruz. İşte Aliin habir, semir, basir, e, halık gibi. Ama bu şekilde değil de işte ilim, semir, basar gibi bunları mastarları ile ifade ediyorsak yani Allah'ın ilmi vardır. Allah ilim sahibidir. Allah görür. Allah irade sahibidir gibi bu şekilde ifade ediyorsa yani irade gibi semi gibi basar gibi bu şekilde ifade ediyorsak bunlara da biz yani mastarlarla ifade ediyorsak bunlara da Allahu Teala'nın zatına nispetle sıfatlar adını vermiş oluyoruz. Allah'ın isimlerine e, isimleriyle başlayacak olursak, Allah kelimesinin e, yüce Allah'ın özel ismi olduğunu e, söylemiştik. Özel isimler diğer dillere tercüme edilemez. Onu da e, yine e, belirtmiştik. Ama e, Allah'ın bu özel ismi e, yerine kullanılan başka isimleri var olduğunu işte mevla gibi, e, efendim ilah e, gibi, rab gibi başka e, isimlerinin de bulunduğunu belirtmiştik. Bunlar başka dillere tercüme edilebilir ama Allah özel ismi başka şeylere, tercüme, dillere tercüme edilmez. Olduğu gibi devam etmesi gerekir. Tabii ki Allah'ın isimleri konusu bizim akait eserlerimizde değişik açılardan ele alınıyor. İşte hangi isimleri vardır bunların sayılması, öğrenilmesinin ne gibi faydaları vardır. Bunlar bizim kitaplarımızda açıklanıyor. Ama bu bölümümüzde bunlara girmeyelim. Bir sonraki bölümümüzde Yüce Allah'ın isimleri ve sıfatları konusuyla başlayıp yine inançla ilgili konularımıza devam ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.